211 var haber. Ya menna ya kerim ya gaffar ya rahim ya rahman. El mektub es-sani vel 20 vel 200. 222. mektup 1. cilt. 1. cilt sayfa 200. El mektub es-sani vel 20 vel 200. 222. mektup Bilal Hacı Muhammed Eşref-i Kabil'i Eşref Hoca Efendi'ye yazılmıştır fi beyanisu ilahvali hallerin durumların sahip olduğumuz işte işlerin kötülüğü hakkında varuyetil kusur fil amali yaptığımız amellerin eksik olduğunu görme hakkında ne kadar ne yapsak da eksikiz eksikiz eksikiz eksikiz, eksikiz. bunu görme hakkında o tihamin niyet fil hasenat. Yapmış olduğumuz iyi şeylerde ki niyetlerimizi dahi sorgulamak hakkında, idham hakkında, yani ben bu işi yaptım ama yani niyetim olmadı, olmadı, ben bunu halis bir niyette yapamadım, yapamadım, yapamadım, yapamadım yapamamadım diye bu işler hakkında niyetinden dolayı sistemkar olmaktan ve ma yunasibuhu, buna muvafık olan bir takım sözler hakkında olacaktır. Allahümme ey Allah Allah'ım, وَفِقْنَا لِمَرْطَاتِكَ Bizi razı olduğun işleri yapmaya muvfak eyle. وَاَتَّبِتْنَا ala تَعَاتِكَ Ve sana ibadet ve itaat üzere bizleri sabit kadem eyle. Bir hürmeti seyyid Murselin aleyhi ve ala aleyhi salatu selam. Kendisine ve ehlibeytine beytine selam olsun. Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem, Enbiya'nın efendisi ve piri olan, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hürmetine sen bizi sevdiğin işlerde muvaffak kıl. itaatında daim eyle. Kale vahidun minel kübarayin Büyük zartlardan, büyük zatlardan birisi demiştir ki Mamı Rabbani burada mütem konuşuyor. İmam-ı Kuşiri Risalesi diyor ki bu zat Ebu Ali Dekkat'tır. İmam-ı Kışir'in şeyhidir. Büyüklerden bir zat olan Ebu Ali dikkat diyor ki innel müride mürit sadika Sadık mürit hakiki mürit <gülüyor> Allah Celle Celal'e kavuşma sevdasıyla Mevla'ya doğru seyri sülük yapan mürit var ya kimdir bilir misiniz? Men la yiktibu aleyhi katibu şimalihi şey'en muddete Şirine sene, Sol taraftaki melek, sol taraftaki melek, sol taraftaki melek yirmi sene yapacak bir günah bulamıyor. Bu mürit ancak sadık mürittir. İnnel murides sadika, sadık mürit, samimi mürit, tarikat yolunda para eden mürit, affedersiniz. Mellâ yiktibu aleyhim katibu şimalihi sol tarafındaki melek şeyhen yani hiçbir şey yazamıyor muddete eşirine sene 20 sene yazacak bir günah bulamıyor evlâna şibli buyurur ki Kainatı hatırlamanın benimle ne alakası var diyor. Kainatın diyor, dünya bu mafihanın diyor, benimle ne alakası var diyor. Kevnin benimle ne alakası var diyor. Mükevvinle meşgul olan bir zatın diyor, kainatta diyor ne alakası vardır. Kalp eğer mükevvinle, Mevla ile meşgul kainatın diyor orada ne işi var diyor. Benim kalbim diyor, mükevvinle meşgul diyor. Kainatta benimle alıp veremediğim var ki, Selim Töstül buyuruyor ki, bir insan bir nefesinden öbür nefesine, bir nefesinden öbür nefesine eğer Mevla'yı zikretmeden geçerse bu insan ömrünü zayi etmiştir. Bu ömür köpe gitmiştir buyuruyorlar ne müridi sadık Allah yektibu ona bir kitap işmaliye, şeyen muddet 20 senewa. Bu fakir olmemle, bittaksiri, bütün kusurlarla yani dop dolu olan bu fakir var ya, bu derviş var ya, kusurdan başka bir şeyim yok diyor. Peki bu kusurlarla ne işi dop dolu olan diyor, bu derviş var ya, yaşadığı nefsse bu bizzel güzel vicdanin, manevi gözle baktığım zaman, manevi zevkle baktığım zaman kendim var ya nasıl? buluyorum biliyor musunuz diyor bir hepsi öyle bir buluyorum ki la yedri bu derviş bulamıyor en ben yeminihi sene ben kendimi nasıl görüyorum biliyor musunuz diyor benim sağ tarafımdaki melek diyor benim sağ taraftaki melek diyor 20 sene geçiyor sağ tarafa yazacak bir şey bulamıyor diyor yani benim sol tarafım çalışıyor sağ tarafım çalışmıyor Öyleyse, öyleyse herkes kendi nefsinde kendisini teraziye koysun, hoca ilmiyle mağrur olmasın, esnaf ve zengin parasıyla mağrur olmasın, makam ve rütbe sahibi ahkam kesmesin, erkek hanımına karşı dayılanmasın haksız yere, kadın da bey efendisine karşı haksız yere tafra atmasın, sen seni bilsen seni, sen seni bilmezsen patlatırlar seni. Ya Allah yedri en katibe yeminigi bence kendim öyle buluyorum ki diyor evet, sağ taraftaki melek ki hoca cellehu la yedri en katibe yeminigi hoca cellehu azninden yudri cafi sahibi sayfet a'mali muzu 20 sene benim sağ taraftaki melek diyor 20 sene geçiyor diyor buraya yazacak diyor bir şey diyor bulmakta diyor ya bulabiliyor mu bulamıyor mu bunu dahi bilmiyorum ben diyor Cenab-ı Hak hepimize yardım etsin. İşimiz zor. Zor, zor. <gülüyor> Allah Celle Celal biliyor ya, ben gizlemiyorum âlimi diyor. Mevla da biliyor ki ennehu şan. La yekulü azel ya, ennû bu derviş var La yekulü azel kelame bittesannu'i. Bak ben böyle alttan alttan gidiyorum diyor. Kendimi attım yerlere diyor. Ayaklarımın üzerine yürüyemiyorum şu an diyor. Böyle yerden sürüne sürüne gidiyorum. Ha bu lafları söylerken de yatmacıktan, yalancıktan, yağcılıktan söylemiyorum diyor. Vay tevazi yapıyorum bilmem ne vesaire. Geçin bunları diyor. subhanahu ve ennol la yekulâzer <gülüyor> kelam. Bittesannu'ye bu derviş, bu fakir diyor. Ki yetmiş bin evliyanın serdarıdır bu. Yalnız bu satırlar ümitsiz olmak için bize söylenmiyor. Söylenmiyor yani. Terazi çok hassastır demek istiyor. En nasıl ki mesela 180 kilometre hıza giden bir şoför hafif bir gaflet yapsa direksiyonda bir uyusa bunu hayatıyla öder. Bu araba şarampole gider, öndeki arabaya vurur. Bu iş bu kadar hassastır. Din de hassas ve ciddi hesaplar üzerine kurulmuştur. Din öyle bir gelenek, görenek değil bu. Dünya ve ahiretin dengesini sağlayan bir sistemdir. En ufak bir dalgınlık maazallah bizi götürür ve götürüyor da... Elhamdülillah subhanahu ve ennehu la yekul haza el kalam ve ve fakir dir manevi zevkle manevi ufkumla şunu buluyorum ey biraz temas ettiğim gibi enne küffara'l efranci Avrupalı diyor kafirler var ya, Avrupalı kavurlar var ya, onlar benden bir basamak daha yukarıda onlar diyor onlar benden daha üstün diyor kendi nefsinde insan kendisini böyle bul bulmalı, tabii ki yani insan kafire karşı onurlu ve dişli olması lazım ama nefsi emmare var ya nefsi emmare var ya, nefsi seammare var ya adinin adisi şerefsizin şerefsizi. o babda insan kendi nefsini takbih ederken götülerken kendisini Avrupalı gavurdan daha daha daha şey yapması lazım Kâğıt, bana 34 D J S 56 kartal marka araba yolu tıkatmış ben diyor güzel ki selimim ile diyor bakıyorum ki ben ben var ya Avru Avrupalı ki kafir benden daha üstün bir birkaç basamak. İmamurabbani kuddeze sirruğu Farsça mektubunda buyurur ki, Mağrifetü Kudai Celle ve Ala bıra kes harameski kudra es kafiri fi renk bihterdaned ve kif es kafiridin Mağrifetü Kudai Celle ve Ala mevlae termed bıra kes o insan ana haram ki, haramdır ki, hodra, kendisini kendisin eskafirinede bir fırdanat kendisini avrupalı kavurdan ve kafirden üstün gören bir insanın Cenab-ı Celle Celalü tanıması haramdır diyor ve keyfi üzere kabrettiğin ya bu insan kalkar da Mevla'nın dostuna karşı belki büyüklük yaparsa belki onu aşağı görür kendisini havalı görürse ya bunun hali ne olacak buyuruyor allah Teala taksiratı görüp de gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Evet Su ileiyeti bana bunun sebebi sorulacak olursa yani sen niye kendini peki bir Avrupalı kafirden aşağı görüyorsun ona birkaç basamak yukarıda görüyorsun Peki. La Yail cevabıyı Ben cevap vermekten aciz değilim. Ben bunu size ispatlarım. Yani insan nefsi, insan nefsi abidir, insan nefsi şerefsizdir. Sultan bunu anlatmaya çalışıyor. Yani gene üzerine basa basa söylüyoruz. Gidip koş kafirin önünde eğil demiyor sana. Ama kendi nefis muhasebeni yaparken insan kendisini Avrupalı bir kafirden bile daha adi görmesi gerekiyor diyor. Nefsi emmare bu kadar zalimdir. Nauhlan ağa buyuruyor ki ''Benim herkesin bir nefsi emmaresi vardır. Benim nefsim ise emmarenin emmaresi.'' buyuruyor. Tehrullah böyle konuşuyor. ''Benim havamdan geçiliyor.'' Ve yara nefse o eydan ve yine bu derviş, yine bu derviş e, görüyor kendisini bir tariki zevki, yine şöyle bakıyorum diyor maneviyat zevkiyle kendim bir kontrol diyor ki muhatan bil hatiyat ve meşmulen bil seyyiyat, her taraftan günahlar beni abluk altına almıştır. وَمَا وَجَدَ ف۪ي يَمِنَ الْحَسَنَاتِ Ben kendimden ne kadar iyilik görüyorsam vay şöyle ilmim var vay böyle param var vay böyle işte saltanatım var bilmem neyim var riyasetim var vesaire diye kendimden ne kadar peki iyi taraf görüyorsam yahu diyor يَرَا اَنَّ كَاتِبَ شِمَالِي bir بِكِتَابِ تِي Bizim sol taraftaki melek diyor o gördüklerimi yazmaya çok daha layık diyor benim gözümde iyilik diye gelen şeyler namazım, niyazım ramazanım, orucum, mukabele şu, bu, vesaire, vesaire. Hah diyorum, şimdi saatlerdeki melek edecek o Yahu diyor, bir bakıyorum. Diye, ana, ana. Yaptıkları mı diyor, sol taraftaki melek yazma daha çok layık görünüyor İmam-ı rahimallahu teala, tenbihul muhterrinde diyor ki, Şe'vanetül abide diye bir hatun var idi. Saliha bir hatun idi. Seccide çok ağlardı diyor ki, Gözleri ceyhün olurdu diyor. Denildik kendisine, ya bu kadar kendine kıyma, niye ağlıyorsun sen? Niye bu kadar yani canına efendim ee, kast ediyorsun? Sevin sana, ümit var o sana. Buyurdu ki o hanımefendi, ben dedi Rabbim için, ben yaptığım günahlardan dolayı, ibadatı taatımdaki taksirattan dolayı gözümden yaş yerine kan çıkarmak istiyorum. Sen ise efendim anasara bana teselli veriyorsun diyor. Benim burada kan çıkarmam lazım gözümdeyken den ya. Yaş çıkartıyorum, Ya Rabbi kanakması lazım gözümden diyor. Yaş çıktığı için eslaufullah Allah'ım diyor. Ya Sultan Selimarın gözleri kıpkırmızıydı. Bu devletin padişahıydı. Üç kitabandan soruluyordu. Gözleri kıpkırmızı niye? yuduğu varit değil ki. Geceleri 2 saat 3 saat. Bu adam neyle meşguldü peki? Tazavru ile meşguldü. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem meşguldü. Sultan 1. Ahmet Sultan Ahmet'in önde yatıyor. 28 yaşında vefat etti. Azim Ahmet Hüdayi'nin müridiydi kendisi. Yatmadan önce bir böyle bir işte kurban derisini tuzlarlarda böyle tahta perdeye girerler ya güneşte kuruturlar ha. Öyle daha terbiye edilmemiş, yumuşatılmamış, ipek gibi yapılmamış bir efendim deriden e, bir cepkeni vardı, bir yeleği vardı, alttan onu giyerdi yatmadan önce. Ki yani eğer uyku basarsa o yeleğin kıvrımları, çivileri vücuda baksın da kafamı kaldırayım peki Rabbimi zikredeyim. Muhammed Mustafa ile meşgul olayım diye vefatında dedi ki şeyhim cenazemi yıkasın dedi. Az Mahmud Hüday üstündeki bize çıkartırken en altta o yeleği görünce buyurdu ki Ahmet Ahmet dedi sen Az Mahmud Hüday çoktan geçtin gittin dedi. Sen onun torunusun tamam mı? Dedene çek. Peki e, bu derviş diyor ne iyilik buluyorsa yara görüyor ki ennek kâtibe şimâlihi. Peki sol taraftaki melek ehakkubi kitâbedihi. Onu yazmaya daha çok layık ve yara. Yine bu derviş görüyor ki ennek kâtibe şimâlihi. Bu sol taraftaki melek var ya meşgulun ebede Habire yazıyor diyor. Habire yazıyor. Habire yazıyor. Kalem durmuyor diyor. Vakati be ki sağ taraftaki melek ise muhatattalum ve fareihun serme sağ melek bekliyor ki bir şey yapsın da iyi bir şey ben yazayım onu. O eli ayağı bağlı gibi böyle duruyor. Sol taraf habire yazıyor, Habire yazıyor. Ve yine bu derviş mi? biliyor ki en-nasayibete yemin ki sağ taraftaki dosya sağ taraftaki defter haliyetun efendim bomboş tam takır ve sayifetü şimale sol defter memluetun ağzına kadar la raca illâ rahmeti Allah'ın rahmetinden başka yani umudum kalmadı diyor amellerim diyor darmadan oldu gitti diyor sağ taraf durdu sol taraf çalışıyor arabanın pistonları durdu Cenab-ı Hakk'ın mağfiretinden başka bana imdatçı yoktur diyor. Rabiatul adeviyye, hanımefendi aslında e, tercudun attar kutdî sürrün beyanına göre bir kadın efendim fenafillah vekâbillah e, ile müşerref olduğu zaman kadınlık biter diyor. O makama gelen bir insanda erlik ve kadınlık artık bitmiştir. Rabiatul adeviyye, hanımefendi bir denmez diyor. O eroğlu erdir diyor. Buyur ki o e, Salih Hatun. Allah'ım diyor, Allah'ım diyor bana bir kalp huzuru ver de öyle namaz kılayım diyor. Ya diyor bana diyor bir kalp huzuru ver, kalbim seninle meşgul olarak bir namaz kılayım, damağımda tadını hissedeyim diyor. Ya öyle bir namaz kılayım, kılmam için bana diyor sen efendim ee, huzuru kalp ver, huzuru daimi ver veyahut da kıldığım huzuru kalpten yoksun kıldığım namazları kabul eyle Allah'ım diyor. Mevla nazlanıyor. Mevla'ya çıkan değil bu, makam o kadar yüksek ki Cenab-ı Celle e böyle karşı karşıya konuşuyormuş gibi. Yani büyükler kolay büyük olmuyorlar. Yani kedi bile benden bir şey isterken, senden bir şey isterken ne kadar miyav miyav diyor. Sabahleyin kümesi açıyoruz, tavuklar, civciler kapıya geliyor, nennameler söylüyorlar vesaire. Hayvan sonunda alacağını alıp gidiyor. Ağlamak gerekiyor, ağlamak. Amar Ibn Abdulaziz iki buçuk sene evlendim, devlet başkanlığı yaptı. Hanımı diyor ki, hanımı diyor ki iki buçuk sene içerisinde bir kere olsun Cuma'dan cinsel ilişkiden dolayı gusül abdesti aldığı varit değil diyor. Benimle uğraşacak vakit bulamadım diyor. Yavuz Sultan Süleyman da öyleydi hanımıyla bir araya geldiği kerreler sayılabilecek kadar azdır bir keresinde efendim hamile kaldı kadın ondan da kanuni Sultan Süleyman dünyaya geldi Adamı zürriyeti kesiliyor niye adam attan inemiyor ki ben ise yataktan kalkamıyorum. Dua'u Allahümme mağfuretüke evsa'u min zunubi ve rahmetüke Erca indi min hameli halı. alehu. Benim diye bir duam var diyor. Sen bu duayla meşgulüm diyor. Ne o dua peki Allahümme ey Allah Rabbim senin mağfuretin var ya evsa'u min zunubi. Benim günahlarımdan daha büyük ya Rabbi. Günahım var ya Rabbi, itiraf ediyorum ama senin mağfiretin benim günahlarımdan çok daha geniş ya Rabbi. O rahmetüke, senin marhametinde var ya, Benim yapmış olduğum bütün ameli salihlerden ve iyiliklerden daha fazla umuda vesiledir ve umut varım diyor. Rahmetine umudum var ama... Ama, ama, burada bir de haklı umut var olmak lazım değil mi? İnsan bir şeyler yapar da ondan sonra, yani İmam Rabbani başka diyor ki, cemaat vaaz ederken diyor, millete diyor öyle diyor, süper diyor, umut vermek yok diyor. Ver Korku ile ümit arasında insanları bırakmak gerekiyor. Hatta dün oştan etmiş olduğum bir kitapta diyor ki, büyüklerden bir zat, korkuyu biraz daha arttırın diyor. Yani yüzde elli umut, yüzde elli peki umutsuzluk falan değil, işte diyelim yüzde korku olsun diyor, yüzde diyor, ümit olsun diyor. Ne varsa çünkü bir yerden bir delik bulmasın hemen sızıp gidiyor. İşte bu dua diyor. Allahum mağfiretike evzamin zunubi. Allah'ım senin mağfiretin benim günahlarımdan daha geniştir. Ve rahmetuke arcah indi min Senin merhametin ya Rabbi benim amelimden daha çok peki bana umut veriyor. Bu dua muvafikun halehu fakirin diyor haline daha uygundur diyor. Yani beni ancak bu dua diyor tekrar temiz yapıyor. İşte yani umut var yapıyor. Onun için Hasan-ı Basri Rahimullah buyuruyor ki, biz sahabe-i öyle insanlara yetiştik ki, onların dağ gibi amelleri vardı ama, kendileri sanki hiç ameli salihleri yokmuş gibi gösterirlerdi. Ulan diyor, ah affedersiniz. Ulan diyor, aha diyor, bu zamanda yaşıyorum diyor. İnsanların doğru bir amelleri yok. Kendilerini dağ gibi ameli salih sahibi gösteriyor diyor. Bu ne iştir diyor. Siz diyor sahabe-i görseydiniz diyor. Onlara diyor deli derbiniz diyor, o kadar diyor, e, ibadete münhemik idiler, düşkün Onlar sizi görseler derler ki bunların dini imanı yok. وضع عج diyor enl ilahiyete Allah'tan gelen feyizler vel varidatir rahmaniyete mevladan gelen feyizler kalbi güzellikler haller var ya faidetun ale davami bunları sürekli diyor akıyor bana akıyor da akıyor akıyor da kemal ve tekmili hem ben yani kemale giderken olgunlaşırken hem milleti kemale erdirirken o basamaklarda Allah'tan çok acayip feyizler, geliyor, neler geliyor, neler diyor. Ama bir şey söyleyeyim size. Watil keluari Bu gelen Allah'tan teyizler, güzel haller var ya. Tüeyiduruyetel kusurluymaz ki üreti. Şu yukarıda anlattığım kusurlarımı var ya. Görmeye görmeyi peki destekliyor. Yukarı çıktıkça Ahmet şey Ahmet kusuruna meşgul ol. Şey Ahmet kusuruna meşgul ol. Şimdi biri çıkırsa, savba tarikatları makam sahibi olsa, öbürünü görmüyor. Öbürünü hor görüyor. Ondan sonra kendi günahıyla meşgul değil. Peki öbürünü itiyor vesaire. Bunların hesapları tek tek sorulacak. Bakalım para mı peki yaman? Yoksa efendim yani bu iş mi yaman? Ve tıpkı alvardatı teyid o, rüya kusurlar maskürü ve tukuyu müşayid algıyubul maskürü. Ya mukammel dikçe diyor şey Ahmet, kusurlarına bak, kusurlarına bak. Aman hadi kat, aman hadi kat. Ama Rabbani başka var der ki, makam başa beladır der. Yani büyük imtihan sebebidir der. Makamı kazanmak peki, makamı muhafazadan kolaydır. Makamı muhafaza etmek, makamı muhafaza etmek, makamı elde etmekten daha zordur, daha zordur övüneceğim yerde diyor kusurum artıyor makamım yükseldi oh be ne güzel yere geldim ya vesaire falan filan diyeceğim haydi makam yukarı çıktığına bakıyorum eyvah kovanın dibi delik diyor su gidiyor aşağı diyor o biraz böyle işte kendimi büyük göreceğim elhamdülillah işte şöyle olduk böyle olduk vesaire falan filan haydi makam yukarı vurdumça tevazu ve kendimi aşağı görme duygum daha çok artıyor diyor. O tenezzülen. Hasan-ı Basri Rahimullah Teala yüzünün rengi kırmızıydı. Görüldüğü zaman cehennemlik bir adam gibi zannedilirdi. Ama o nurdan bir heykeliydi. ve bir anın vâhidin mûşerrefun bi kemalâtil velâyetin bir an geliyor. Orada kemalâtil de mevla dostluğun getirmiş olduğu güzelliklerle bahtiyar oluyorum diyor. Ve fî zâlikel bir an geliyor. Peki muttasıfın eytan bir rûyetil kusur vel noksani. Bu fakir bu derviş kusurdan, noksandan geçilmiyor diyor. E, eksiklerimi görüyorum. Karşıma geliyor diyor e, defterler diyor. Bakıyorum. Eksi eksi, eksi, eksi, eksi ahambele gidiyor diyor. Vakülle ne zaman diyor yukarıya makam çıkıyor diyor yara nefse ve esfele bakıyorum ki eyvah biz daha aşağı gidiyorum yukarıya bastıkça diyor makam haydi ben daha dibe gidiyorum diyor bilakis yükselmem diyor sebeben luruhili fenezzüli ve tesebbüliyi diyor daha aşağı diyor gittiğimi diyor görmeye vesile oluyor diyor ben bu işte aha, bir şey anlamadım der gibi sanki yükseliyoruz da, aha, sevineceğiz da hakkımı özdür elhamdülillah falan filan yani ama ama. Tevazu'nu elden bırakmayacaksın, tevazu'nu elden bırakmayacaksın. Cenab-ı Celle Celalı Tursina da Efendim Musa Aleyhisselam'la görüşmek istediği zaman, görüşmek istediği zaman e, dağlara hitap etti. Kim efendim Musa Aleyhisselam'la e, mülakatıma karşı karşıya gelmeme mekan olmak istiyor. Diye bütün dağlar ben ben ben ben ben. Ya Rabbi benim üzerinde Musa'ı gördüyince imam kuşeri diyor ki Tursina boyunu eğidiyor. Cenab-ı dağdaki tevazuyu gelince Musa Aleyhisselam dedi ki öbür dağlarda değil, Tur-i Sina'ya gel dedi orada görüşeceğim seninle dedi. Allah böyle bir Allah'tır. Müatikul zorofa o zalike bak adlı başında olan insanlar var ya biraz kafası böyle affedersin tank edenler var ya a bu konuş ister desteklesin emla ister desteklemesin ister inanın ister inanmayın feynatyn öyle ki inceliği eğer bir anlayacak olsanız diyor feleallahu Öyle umuyorum ki siz beni destekleyeceksiniz eğer aklınız varsa hadise bundan ibarettir müstidul firdevside Abdullah ibn Amr radıyallahu anh'dan gelen bir hadis vardır resul sallallahu aleyhi ve buyuruyor ki eşe dunya ben men yurunnasni fi en şiddetli azaba maruz kalacak olan İnsan kendisini insanlara hayırlı, hasenat sahibi, şöyle böyle vesaire süper hayırlı gösteriyor fakat hiçbir hal yok onda diyor Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Yarın kıyamette bunu Allahü Teala inim inim inletecektir. Allahu Teala böyle olmaktan bizleri muhafaza eylesin Bayacı Dibestam her sabah kalktığı zaman yüzünü şöyle bir yoklardı. Erkek deder ki Efendimizdir niye böyle yapıyorsun ki yüzünü hemen böyle kapatıyorsun? ki işlemiş olduğum günahlardan dolayı acaba yüzümü Cenab-ı Hak Celle Celaluhu maymun suretini çevirdi mi çevirmedi mi onun kontrolünü yapıyorum derdi. Onun için onun için Cüneyd-i buyurur ki mürit mürit kime derler biliyor musunuz diyor mürit kimdir biliyor musunuz ilim konusunda başka hiçbir kimseye muhtaç olmayandır diyorlar. Yani gelip de bana bir şey sormayacaksın. Ne demek oluyor bu? Yani insan sahip olduğu imanı ve tarikatı o kadar peki güzel bilmeli ki gidip de başkasına ya bu iş nedir, ne diye sormayacak diyorum. Böyle bir mürit profili çiziyor ehlullah. Yani şimdi en iyi, iyi düşmandır derler. E, en iyi, iyi elde edemiyorsak bırakalım mı? Bırakalım değil, bırakalım değil. Sü sürekli hohlamak var. <gülüyor> İmam Rabbani buyur ki bir mürit tarikat dersini bitirdikten sonra ha? Harekat dersimi de yaptım derse bundan bir şey olmaz dedi, adımın diyor. Allah-u Teala Kamil'i elde etmeye bizleri muvaffak eylesin. Yani senin anlayacağın işimiz Cenab-ı Celle Celaluhu'ya e kaldı. Mevlana Kudüs-i Sirru ki, bi inayat-ı hak ve hassan hak eğer melek bağışır siyah teşvarak varak bi inayat hak Mevla'nın yardım olmazsa ve hassan hak Mevla'nın dostların peki himmeti olmazsa, yardım olmazsa eğer melek bağışır siyah teşvarak varak melek bile olsa melek pek bile olsa Mevla'nın diyor yardımı yoksa Mevla'nın dostunun yardımı yoksa meleğin bile testeri kap karadır buyuruyor. Rabbim muvaffak eylesin, mardudiinden eylemesin. İyi çıkar, iyi çıkar, iyi haber.